Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz, ben Gülderen Büyük. Bir foto müzik programında daha karşı karşıyayız. Ve bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Alberto Modiano, e, değerli fotoğrafçı ve iyi bir arşivci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülderen, merhaba Açık Radyo. Nasılsın? Çok iyi. Harika. E, kendisinin... E, Çalışmalarına, araştırmalarına değineceğim ama e, onun uzun soluklu fotoğraf çalışmaları ve albümleri de var. Eğer vaktimiz kalırsa bunlardan da söz etmek istiyorum ama ismini hemen geçeyim. Zaman ve Mekan içinde Musevilik, ben de alıp e, incelemiştim, e, sergine de gelmiştim. Çok güzel, çok başarılı bir çalışma. Aynı zamanda permakültürü desteklemek ve farkındalık yaratmak için de... Tarladan abaya pamuk, e, fidandan sofraya zeytin, süt, emek ve hayat gibi üç tane de albüm yaptın. E, ve çok güzel bunlara dediğim gibi vaktimiz kalırsa değineceğiz. Ama ben senin fotoğraf tarihine katkı sunduğun çalışmalarına gelmek istiyorum. Onları çok e, önemsiyorum. E, bunlardan birisi... Basında fotoğraf yazıları kılavuzu ki 1960 ile 1990 yıllarını kapsıyor ee, ve e, çeşitli başlıklar altında da indekslenmiş yazarına göre, başlığına göre, yayıncısına göre ve tarihine göre e, çok zor bir çalışma ve çok önemli bir çalışma. Yani bütün fotoğraf konusunda araştırma yapacaklar için inanılmaz bir adres. Ee, nasıl e, oldu bu çalışma nasıl doğdu ve nelerle karşılaştım Evet, onu biraz anlatayım. Ben 1970, 1979 yılında fotoğrafa başladım. Askerden dönünce de 1984 yılında İfsa Kaylesi'ne katıldım. Üyesi de oldum o derneğin. Ee, fotoğraf çekiyordum ama 87 yılında İfsa'nın bir dergisi vardı ince kapsamlı. Ee, orada yazı yazmaya başladım fotoğraf üzerine. Ve o yayın biriminin aldığı bir karar vardı. 87 yılında basında çıkmış fotoğraf yazılımını toplayıp ee, bir şekilde onu işte 30 kopya kadar fotokolü çoğaltma gibi bir şeydi. Hı hı. Bunu be, biz birimle beraber 87 ve 88 olarak yaptık. Hatta sanırım 89'u da çıktı. Sonra işte yönetim değişti. işte pek, pek buna sıcak bakmamışlardı. Ve bu yıllar içinde rahmetli sevgili fotoğraf araştırmacı arkadaşım Seyit Halyak bana çok yardımda Nuri bulmuştur. Nur içinde olsun. Rahmetle anıyoruz. Evet. Bunu bayağı bir desteklemişti bu çalışmayı ve kendi arşivini bana aç, açtı ve e, elinde olan bütün o fotoğraf yazılarının tek tek fotokopilerini çektim. E, bu fotokopilerle ve sonra bir daha çoğaltılan 30 takım yani şu anda Türkiye'de tane takım çoğaltılmış çok nadir bir tanesinde bende duruyor. Evet. <gülüyor> Sonra onu 80'li yıllar bittikten sonra 60'lar ve 70'leri de başladım biriktirmeye ve böyle bir derleme kılavuzu ortaya çıktı doğal olarak. Hı hı. E, im, ciddi, bir, ciddi bir tarama istiyor. Evet o yani, zamanlar böyle Excel filan da yok program olarak yani. Evet. <gülüyor> Senfoni diye bir program vardı bütün şeyler orada bitti e, dizilgiler evet. filan ama. Hı hı egzer olsaydı çok farklı olurdu tabii ki. Evet. Ee, hayır bir de bu, bu yazıların takibi, taranması o yayınların taranması evet bir kısmı vardı ama e, pek çoğu da tekrar gözden geçti herhalde Kaç gazetenin arşivi ve yani. ne kadar süre milli kütüphanede çalıştırmış şu anda hatırladım <gülüyor> <gülüyor> sayınızda. Bunlar büyük bir e, emek e, ve zaten bu şeye baktığımızda aslında toplu olarak da bir fikir veriyor. Hemen başlıklara bakıyorsunuz. En çok kimler fotoğraf konusunda yazı yazmış. Hemen ortaya veriyor. Ya da tarihlerine göre baktığımızda indekslere ha, tarih, o tarihlerde neler fotoğrafın konusu olmuş? Neler tartışılmış? Hani sadece bu, bunu incelemek bile bir adres olarak bir kaynak olarak zaten çok değerli. ...bizi bir adres veriyor mu? sadece bunu bile bakmak bir şey veriyor Kesinlikle. insana. Kesinlikle. Biraz da nostalji mesela yurt dışından gelen bir sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılır... ...ve hatta işte Yapı Ürkülü Bankası ilgi çeker ve onun üzerine böyle bir bakıyorsunuz... ...yoğun bir şekilde yazılar yazılmış. Evet, evet. Ee, peki... Şimdi Seyit Ali Akı'da andık, Nur için de yazsın. Onunla hazırlamış olduğun Türkçe fotoğraf yayınları kataloğu da son derece kıymetli. 1993 yılına kadar bir zaman dilimini kapsıyordu, yanılmıyorsam. Daha sonra bunu genişlettin ve 2004 yılına kadar tarihi çektin. E, ...ve 2003 yılında da... E, ...bir yere yetiştirmeye çalıştım. Evet. Nereyi? Senden duyuyorum. Şimdi Seyit Halyak... E, ...elinde bulunan Türkçe fotoğraf yayınları üzerine... ...bir sergi yapmış ve Seyfettin Özegen'in ...kataloglarından yola çıkarak yapmıştı... ...ve bunu yapı ikramın kısmında sergilemişti. Hı hı. E, biz daha da yoğun bir şekilde... ...kendisiyle çalışırken... ...ve bir günde bana şunu demişti... ...yani iki karpuz bir koltuğa... ...sılma açınca hem fotoğraf çekeceğim... ...hem de araştırma yapacağım... İşte 90'lar filan da, 1990'lar birini seçmen lazım dedi. Ben de tarihçi olmayı seçtim doğal olarak. Ee, i̇yi de yapmışım. Bence ee, de. Seyit'in bu yapmış olduğu birinci versiyon kitabını 93 yılında, 1993 yılında bir yere de, kadar daha da getirdik. O zaman altı sponsor bularak bunları bastırdım. Sonra araya bir de Mehmet Yenim'in Tan Fotoğraf Kitaplı ve Balıkesir Fotoğraf Müzesi olayı giriyor. Evet, bu 2003'te e, e, yetiştirmeyi çalıştık. Oraya da fotoğraf müzesinin açılışı vesilesiyle vesile, e, e, onun bir yeni versiyonunu yaptık e, bir yayın eviyle tekrar birleştirmek, <gülüyor> basıma imkanımız oldu ve açılışı yetiştirmiş olduk Mehmet Emin Tan fotoğraf kitapanesi ve fotoğraf müzesinin açılışına e, o da ayrı bir maraton sonra bir daha olmadı bir daha da olmadı tabii şimdi e, en son e, 2004'e kadar mı? Yok. Ee, bu son kataloğun son tarihi 2003 2004, 2003, 2003 olmalı tabii ki. 2003'e ye yetiştirdiğimize göre. Ee, 2003'ten sonraki de yani kaç yıllık bir e, zaman akıp gidiyor. E, ve bundan sonra daha da çok yayınlar e, var, var. Daha da çok yazılar var. Yani artarak çok gidiyor. Çok hızlı bir şekilde. Yani onlar da ayrıca e, yapılabilir tabii. Yapılmalı da zaten. Peki gelelim Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesi ve orada açılmış fotoğraf kitaplığı, Mehmet Emin Tan fotoğraf kitaplığı. Biraz ondan bahseder misin? Yani o, sen İstanbul temsilcisiydin. Evet. Neler yaptın? Şimdi esirler çok girişkendirler. Ee, ve Değil orada bulunan Kuvayi Milliye Müzesi'nin içinde küçük bir böyle seksiyon gibi bir şey yaptılar. Ve işte ellerinde bulunan fotoğraf makineleri ve birkaç eski baskı ile birlikte ee, bir bölümü 1996 yılında açmışlardı. Ve heyecanları böyle çok büyük bir şeyle gitti, şevkle gitti. Hatta ben de oraya bir Ramizade dedize Efendi'nin bir baskısını hediye etmiştim. Evet. 2003 yılında döneme gelmiş olan Balıkesir valisiyle çok sıcak ilişkileri oluyor ve idariye ait olan bir eski jandarma komutanlığı ve sonra da işte savaş zamanında jandarma komutanlığı, sonra da öğrenci yurdu olarak kullanılan bir taş bina, içinde de olan bir binayı bağışlıyorlar şey, Balıkesir Fatora Müzesi'ne evet. ve bir, bir mekana sahip oluyor otomatik olarak e, müze mekanı. Bundan yola çıkarak bir de yanında Balıkesir dönemi e, belediye başkanının bir arsası var. Boşta duruyordu. O da arsayı bağışlıyor. Fakat diyor bir şartla işte babamın adını yaşatmanızı istiyorum. Ve oraya da işte e, Mehmet, e, Mehmet Emin tan fotoğraf müzesi olarak olacaktı dönemin başkanı beni işte fotoğraf ile ilgilendiğim için İstanbul temsilcisi temsilit seçmişti. Teşekkür ettim. O görevi aldım. Ve ne yapacağız, neler toplayacağız derken bir dakika dedim arkadaşlar. Yani biz fotoğraf makineleri kullanıyoruz ama bu Türkiye Türkiye'ye ait olan yani Türkiye'nin bir sanayi ürünü değil. Biz hep yabancı sanayi evet, kullanıyoruz. Ama bize ait bir şey toplamak gerekiyorsa bu da bizim fotoğraf, bibliografiyamız, kitaplarımız hmm. eferamalarımız, takvimlerimiz yani fotoğrafın kullandığı her türlü mecranın burada sergilenmesi ve işte bir kütüphanenin oluşması, bir araştırma merkezinin oluşması gerekiyor. Çok Herkes ünlü. bunu kabul etti ve ben de işte açılışa 2004 yılındaki açılışına kadar bildim bütün fotoğrafçılardan işte kitapları kart postalları, takvimleri ne varsa edinip çok güzel bir şekilde müzenin açılışına yetiştirmiş oldum. Sonra bu 2010'un yılına kadar devam etti. Benim fotoğrafı bıraktım, fotoğraf tarihi bıraktım tarihe kadar. Ee, oraya oldukça kitap gelmesini sağlamış oldum. Bundan da keyif duyuyorum, onur duyuyorum. E, tabii çok önemli. E, bunların hepsi büyük emeklerle ortaya çıkan Kesinlikle. şeyler. Kesinlikle. Hatince olmuyor. Biliyorsunuz yani... Ee, ...Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi açılmadan önce yıllarca konuşuldu, arzulandı. İlk Balıkesir'e nasip oldu. Öyle. Ee, şimdi çok sevindirici bir şey. Ee, İstanbul'umuzda da var. Ee, dileriz ki her şehirde olsun. Bursa'da var. Evet. Bildiğim kadarıyla güzel. Evet, evet. Güzel. Yani e, inşallah her yerde bunun arkası gelir. İnşallah. İnşallah dördüncüyü ben açarım. <gülüyor> Dileyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, diliyorum. Ee, şimdi orada afişler var dedik. Bro broşürler, albümler, yani bu kitaplıkta. Ee, efemeralar neler var? Bunlar şey yani nasıl şey... saklanıyor Bir de bunları da merak ediyorum. Şimdi ben fotoğraf tarihle ilgilendim. Yıllarda takvimleri, ee, kart posta, yani fotoğrafçıların sanatsal işlerini opak baskıya basılmış şekilleri Bugün e-posta var, bütün davetiyeler Hı. dijital geliyor ama o yıllarda basılıyordu yani matbaada bir de artı bu iş vardı. sergilenin afişleri, küçük el broşürleri, tek yapraktan oluşmuş yapraklar. Fotoğraf tarihimizdeki böyle fotoğraf zarfları, dernek kimlikleri, bu tür şeyler. Faturalar. Birikirmiş. Faturalar, faturalar. Bunları birikti, biriktirmiştim. Ee, ve bunlardan ortaya çıkmış olan bir efrema söz konusu. Bu benim hayatımın bir 20 yılını aldı. 1990-2010 yılları arasında ilgilendiğim şeyde bir Türk fotoğraf tarihimiz açısından bir dönemi kapsıyor bu. <gülüyor> Özellikle işte 60-90 yıllar arasında diyebiliriz bunun için işte 2010'a kadar devam etti. Hem kitap toplama hem de efremaları. Evet, ee, yaklaşık ne kadar fotoğraf kitabı topladık? Fotoğrafla ilgili kitap toplayabildik ve bunu ne nasıl bir yöntem izlediniz toplamak ee, için? Yaklaşık beş bin Herkeslerin... kitabım vardı toplamış olduğum. Bunları ya teknik kitapları bir grupta, sergi kataloglarını bir grupta. Albümler asıl önemlisi onlar başka bir gruptaydı. Süreli yayınlar yani dergilerimiz, fotoğraf dergilerimiz onlar ayrı bir gruptaydı. Bir de fotoğraf üzerine kuramsal yazıların yazıldı ki bunlar da bugün çok sayıları arttı ama o dönemde evet. böyle elle sayılacak kadar azdı. ...ki bir Suzan Suntan'ın kitabı büyük bir, ...bir şeydi tabii fotoğraf tarihimiz açısından... Hı -hı. ...bu şekilde... ...bir de bazı... Foto, ...bazı magazinlerin... ...özel fotoğraf sayıları vardı... ...yani dosyanın iteliğinde... ...bir Hı -hı. de onlar da bunun içine giriyordu... ...onları da ayrı bir grupta toplamış olduk... ...peki... ...çalışmalarının içinde... ...fotoğrafta bugün adlı... ...bir... ...çalışma şu an önümde duruyor... ...bir almanak. Bayıldım. Çok <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok sevdim. Ee, şöyle bir karıştırdım. O kadar... E, ...heyecanlandım ki. Mesela karışık... Hmm, yani bu nereden aklına geldi her şeyden önce? Şimdi dedim ya... ...Türk fotoğraf tarihini inceliyorum ve... işte ...bütün fotoğrafçıların bibliografyalarını... E, ...yani özgeçmişleri falan... ...toplamaya çalışıyorum. O fotoğraf serüvenleri nasıl başladıkları falan. Ve tarihler karşıma geliyordu. Doğal olarak... İşte Açık Radyo'da da bir şeydir, gelenektir. Sabah e, Ömer Bey açık gazeteyi okuduğu zaman işte saatli marif takvimiyle başlar hı hı. ve o, o gün olan olayları bahseder. Hı hı. Yani dedim, bu çok hoş bir olay. Fotoğrafta da böyle bir şey olabilir. Hı hı. Yani niçin hı hı. olmasın? Ve bir, bir, böyle bir ajanda aldım ve başladım böyle 1990'lı yıllardan yazmaya başladım her bir olayı. Toparlamaya başladım böyle bir İşte kim doğdu, kim öldü, neyin patenti alanında falan. Bir birikim oldu. Sonra bunu da bir baskıya dönüştürdük. Hoş olmuş. Ben çok sevdim. Ee, yani şunları toplamak bile ne kadar bir zaman alıyor. Evet, evet. Ben de araştırmalarımda e, Osmanlı dönemindeki şeyleri daha rahat bulduğumu fark ettim. Adresler daha belli. Ama Cumhuriyet dönemi... Yok, çok daha yok. Daha silik, daha... E, yani kurumlar pek kendi arşivlerini dahi tutmuyorlar. Biraz kopukluk var. Pek çok vefat etmiş fotoğrafçıya. Yakınlarına ulaşamadım, fotoğraflarına ulaşamadım. Böyle her şey yok olup gidiyor. Şimdi burada şöyle açıyorum. Mesela Ocak ayına Tesili Fotoğrafya'dan, bu eski Türkçe bir kitap... Ee, ben bunu fotoğraf dergisinde de yazmıştım. Ahmet Tevfik e, İbnül Cemal'in yazdığı bir kitap. Or e, oradan bir sayfa tarayıp koymuşsun. Eline sağlık. Bu da yazarın fotoğrafı. Fotoğrafı, evet, evet. Çok güzel. Mesela e, 2 Ocak için 1953 e, Orhan Alptürk İzmir'de doğduğu. Böyle güzel şeyler var. 1925 Hüsnü Gürsel Pazarında doğdu. 1864 Ocak 1 Alfred Stiklis doğdu. Ay harika. Harika. Çok beğendim. Şurada da çok ilginç şeyler dikkatimi çekti. Ee, İpekçi Kardeşler'in kataloğu var. Bu bende yok. Çok güzel bir fotoğrafı var. İhagi fotoğraf makineleri. Şurada yine işaretledik. Tuma ve München, fotoğraf kağıdı fabrikası, Tuma Gaz ve Tuma Pigment en mükemmel fotoğraf kayıtlarıdır, Mükemmel. Şimdi bunlar 1931 yılı, tam evet. 28 harf devriminden sonra bu tip hatalar korkunç oluyor. Yani, Çünkü harfler tek tek diziliyor, dil evet, tam oturmamış. Yani, sistemi. işte bunu da hemen burada gözlemliyorsunuz. Ben Tumay'a hiç rastlamadım. İlk defa burada görüyorum. Yani bir... Foto Süreyya'nın çıkarmış evet. olduğu derginin içinde geçiyor. Evet. Ee, Birçok zarf da topluyorum. Fotoğraf zarfı. Ee, pek çok o, marka var ki çoğu fotoğrafçı duymamış. Ben de duymamıştım bunu görene kadar. İşte bunlar ciddi, ciddi belgeler. Şu çok dikkatimi çekti. Yine Foto Süreyya'nın ...dergilerinden birisinde... ...çıkmış. Bankası, bunu okumak istiyorum. Evet, yani kendimi okurmalı. alamayacağım. Evet. Lütfen... E, ...senden Sen, dinleyelim. Ben de fotoğraf tarihi eğitimlerimde... ...bunu gösteririm sonsuz şey çok diye ilginç. olarak. Ve e, işte biraz aslında... ...fotoğrafçılarla dalga geçiyor gibi... ...olmakla beraber aslında çok güzel bir şey. Fotoğrafcılar... ...yine Ç harfi düşmüş. Bir evet. gün gelecek artık gözleriniz yorulacak. Y'yi büyük harfle kullanılmış... Ve retüşlerinizi yani fotoğraf üzerine yapacağınız düzeltmeleri yapamayacaksınız. İşte o gün size yardıma gelecek yani el ziraat bankasının kumbaralarıdır. Bugün atelye atelye gezen ve sefilane yaşayan ihtiyar fotoğrafçılardan ibret alınız. <gülüyor> Burada hakaret var tabii ki. Ziraat Bankası'nın kumbarası sizi bugün işçi fakat yarın patron yapar. Ne güzel bir vaat veriyor burada. Evet. Tereddüt etmeyin. Avrupa ve Amerika'da her fotoğraf işçisinin bankada küçük bir hesabı vardır. Harikulade. Ah, yani. Bir de e, İş Bankası'nın e, kumbarasını biliriz. Artık o çok şeydir. Klasik. E, ikondur yani. Aynı model. Ben Aynı hiç model. görmemiştim. Bunu da görmemiştim ve bayıldım neler yok ki. Evet bu sayfada da mesela Kasım 3 Kasım'da 1903'te Walker Evans'da oldu. Böyle bir sürü şeyler, notlar, güzel güzel harika bir çalışma. Çok hoşuma gitti. Mesela 1 Kasım'da ee, ...1976'da... ...Yeni Fotoğraf Dergisi... ...yayın hayatına başladı. Çok <gülüyor> kıymetli, çok ellerine sağlık. Çok Bu, bu bence yapılmalı. Ee, ve daha... ...konacak neler var. Yani, kesinlikle, kesinlikle. E, bu dipsiz bir kuyu. E, bitecek gibi değil. Ben burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Tabii. Yani, yani bu yıllarda böyle... ...gözlemlediğim şeylerden biridir. Evvelden filmle çalışıyorduk. ...işte film için... ...para falan harcardık... Ee, ...ama derdim ki işte... Ya ...bu ay bir makre eksik film alın... onun yerine bir kitap... ...yani film Hı -hı. almayın da yerine bir kitap alın... İşte her yıl üniversiteden bir sürü öğrenci mezun oluyor... ...ama aralarından bir tanesi... ...şöyle fotoğraf tane el atsa... ...gelecekte çok güzel bir fotoğraf geleceğimiz de olacak... ...doğal olarak... ...ben Hı -hı. buna inanıyorum... ...yani yeni nesil gençlerin buna biraz el atması lazım... ...evet yani sevdirmek lazım... ...belki de her şeyden önce... Ee, ilgi duymaları lazım, Kesinlikle. yani bu zorlamayla olmuyor ve ciddi e, meşaketli Meşak. bir iş. Hani karşılığında bir para, pek Onu söz, hiç lazım. söz konusu değil ama ciddi bir zaman alıyor. Ee, bunları göze alacak, yani buradan Kesinlikle. keyif almazsa mümkün değil. Her şey ee, önce keyif. Evet, evet. evet. E, Şehit de tabii çok önemli. E, Türkçe Fotoğraf Yayınları Kataloğu. E, bunları e, Seyfettin Özegen'in kaynaklık yaptı eski Türkçe'de. Ama e, bunun içinde e, çok ciddi bir şekilde taramalar yaptın değil mi? Evet. E, Kütüphanelere evet. gittin. Başta Milli Kütüphane, sonra Atatürk Kütüphanesi. Evet. E, emeklerine sağlık diyorum. Herkese. Kitapları çıkaranların da. Evet, sağ Fotoğraf tarihine giriş adlı bir kitabında var ee, ve e, bu da bir kaynak kitap. Benim de zaman zaman başvurduğum kitaplardan birisi ve asıl önemlisi birikimlerini yani kitaplarını ve efemeralarını 2012 yılında Adana Sinema Müzesi'ne aktardın, devrettin. Neler vardı içinde onların? 2010 yılında işte fotoğraftaki bazı tartışma ve çekilmezlik yüzünden bu maceranın burada bitmesi gerektiğine karar verdim ve 2010 yılında artık macera bitmiş oldu benim için yeni bir Değil hayata mi? başlayacağım da kararını vermiştim. Ee, elimde 5000 bin kitaptan 3500'ünü bin kenara koydum. O bin tane bana imzalanmış ve hatta sanatsal değeri içindeki sanatsal değeri yüksek olan kitaplar. Onlar halen bendedir. Hı hı. Üç bin beş kitap ve bir sürü işte topladığım efremalar ki az önce saydıklarımız. Bunları bir satış yoluna gidecektim. Değerini çıkardım ortaya. Ve duyurmaya başladım. Birçok kurum işte bağışla filan dedi. Oysa benim oraya yatırılmış çok ciddi bir param vardı ve zaman ki hiçbir şekilde maddi değeri olamaz. Hı hı. Fakat yani onun da heba olmaması için benim koymuş olduğum bir değer vardı ve sonunda çok ilginçtir. Bu fotoğraf dostumun aracılığıyla bu değerli hazine Adana Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Çünkü festivaller hı hı. dolayısıyla altın koza vakfı bünyesinde bir sinema müzesinin içinde bir de fotoğraf sinema kütüphanesi açıldı ve çok da güzel bir jazz o kütüphanenin adına adımı da vermiş oldular. Şu anda bütün o biriktirdiklerim Adana'da sergileniyor. Yolum oraya düştüğünde gidip biraz gidiyorum. <gülüyor> gideriyorum. Eski <gülüyor> dostlarımla merhaba diyorum. Onlardan ayrıldığım için de onlardan bir kez daha özür diliyorum ama sonuçta daha çok insan yararlanıyor oradan. Ve ben de 2010 yılından bu yana artık belgesel fotoğrafçı olarak yeni bir hayata, fotoğrafın başka bir yönüne devam ediyorum. Hı -hı. Çok mutlu biriyim, Çok doğru verilmiş bir karar. Hatta bu senede belgesel sinemacı diplomamı da almam ayrı bir keyif. Oha, tebrik <gülüyor> ediyorum seni. Sağ ee, çok azimli bir insansın. Her şeyi başaracağını zaten kimsenin şüphesi yoktur. Birikimlerin de parçalanmamış olması ve tek bir elde Toplanması da ayrı bir keyif. Ee, çok çok e, süremizin sonuna geldik. Çok kısa olarak e, centropa.org'da senin e, bir sözlü tarih çalışmalarında vardı. E, bir iki cümleyle de onu dinleyelim ve sonra da e, dinleyicilerimize veda edelim. Tabii ki. E, 2003 yılında merkezi Viyana'da bulunan centropa e, çalışma grubu vakfı işte özellikle savaş girmemiş ikinci dünya Harbi'nin girmemiş olan şehirlerde 70 yaş üstü Musevi e, kuşaktan insanların hayat hikayelerini arıyordu ve bunun için e, röportörlerden bir tanesi ben ve aynı zamanda evet. fotoğraf editörüydüm evet. e, ben genellikle böyle e, Musevi'nin yaşamış olduğu şehirlerde son kalan e, Musevi'ye seçerek bunları yapıyordum. ...onlarla uzun bir süre... röportajlar ve fotoğraf editörleri yaptık ki... ...bana bu çok farklı bir şeye doğru getirdi... ...şimdi ben... ...insanların albümlerindeki fotoğrafları okutma gibi bir... ...başka bir sözlü çalışmaya geçtim... ...çok keyifli geçiyor... Harika, bunu da ayrıca konuşmalıyız... Tabii, tabii, tabii. ...yani konuşacak çok şey vardı ama... Yitmeyen ...zaman kay. bize yetmiyor... ...evet değerli dinleyiciler... ...Alberto Modiano'ya çok çok teşekkür ediyoruz... ...beni kırmadı geldi ve güzel sohbetiyle yarım saati hemen geride bıraktık. Size güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla. Hoşça kalın açık radyo dostları. Foto müze. Fotoğrafın derinliklerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.